Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamde lillah nahmeduhu ve na nesta'inuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyi'ât amelinâ. Men yehdihillahu fele mudilleh ve men yudlil fele hādileh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ la şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emmâ ba'de feinne esteğal hadîs kitâbullah ve hayrul hadi hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrü'l umuri muhtesetatuha ve kullu muhtesetun bi dâ ah. ve kullu, ve kullu Ebu Davud'un en'ine ju'aitet hadis-i şerifte. Allah Resulü Ali vesselam şöyle buyurmuştur. Size neyi yasakladıysa Ondan uzak durunuz ve size neyi emrettiyse ondan gücünüz yettiği kadarını yapınız. Hiç şüphe yok ki sizden öncekiler çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. <gülüyor> Hadislerinde anlaşılacağı üzere <gülüyor> konumuz Emre Takat nispetinde Kulların sorumlu oluşu, mesul oluşu ve çok soru sormaktan kaçınmak, soru sormanın edepleri, bunları ihtiva eden konular. Yine Ebu Hat'ten, Buhar ve Müslüm'ün cüvat etmiş oldukları diğer bir hadis-i şerifte, lafzı şu şekilde. ''Sizleri serbest bıraktığım sürece siz de beni rahat bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri sebebiyle helak oldular.'' Size bir şey yasakladığında ondan uzak durun ve size bir şey emrettiğim zaman onun gücünüz yettiği kadarını yapın. Ve radıyallahu Müslim'in rivayet etmiş olduğu diğer bir hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize bir hutbe irad etti ve şöyle dedi buyuruyoruz. Ey insanlar! Allah size haccı farz kıldı. Hac farzasını yerine getirin. Birisi ey Allah'ın Resulü her sene mi diye sordu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Adam soruyu üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şayet evet deseydim elbette o şekilde farz olurdu ve siz bunu yapmaya da güç yetiremezdiniz. Artık sizi serbest bıraktığım konularda siz de bana soru sormaktan vazgeçin. Hiç şüphesiz sizden öncekiler çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri sebebiyle helak oldular. Size bir şeyi emrettiğim zaman onu gücünüz yettiği kadar yapın ve size bir şeyi yasakladığım zaman da ondan uzak durun. Bu hadisi e, Müslim İbn Hibban rivayet etmiştir. Dara Kutni'nin başka bir e, tarihten rivayetinde e, Ey iman edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın ayeti. E, Maide suresinin 101. ayeti bu konu hakkında inmiştir şeklinde geliyor ifade. Madden Buhari ve Müslümin dua etmiş oldukları hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bir hutbe irade etti. Birisi babam kim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem falancadır buyurdu. Bunun üzerine ey iman edenler açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Yani Maide Suresinin 101. ayeti nazil oldu. Ee, bu rivayetleri bu rivayetlerin değişik tarihlerden gelen varyantlarında bu şahsın soru sormasının yani babam kim diye sormasının sebebi herhangi bir tartışma, bir kavga tartışma hus husule geldiği zaman bu şahıs babasından başka birisine nispet edilirmiş. O da babam kim diye bu ise diğer bir rivayette Buhari ile Müslüm'ün diğer bir rivayetinde şu şekilde geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve bir gün çokça soru sordular ve bu işte e, fazlasıyla ileri gittiler. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ile öfkelenerek minbere çıkıyor ve bugün bana ne sorarsanız hepsini cevaplayacağım diyor. Bu sırada bu bahsedilen şahıs birisiyle tartıştığı zaman babasından başkasından hizmet edilen şahıs kalktı ve ey Allah'ın Resulü benim babam kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona senin baban huzafedir buyurdu. Sonra Ömer radıyallahu anh kalktı ve Rab olarak Allah'ı, din olarak da İslam'ı ve peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kabul ettik, razı olduk. Fitnelerden Allah'a sığındırız dedi. Hadisin ravisi olan Katade radıyallahu anh bu hadisin ardında ''Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın.'' Ayetinde zikredilmiş rivayet ettiği zaman. Buhari'nin sayhinde İbn Abbas radıyallahu anhümadan gelen rivayette bir topluluk istihza maksadıyla yani alay etmek maksadıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorular soruyordu. ''Adamın biri babam kim?'' diye sordu. Biri devesini kaybetmişti. Devem nerede diye sordu. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle, ey, imaden, ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. ayeti nazil olur Değişik metinlerle ama aynı şeyi ifade eden lafızlar. Yani bu ayeti, bu Maide Suresinin 101. ayetinde geçen Hristiyanların çok soru sorarak küfre düşmeleri gibi bu şekilde sorular sormaları yasaklandı. Sanki Allah Azze ve Celle e, bu şekilde sorular sorulmasını yasaklayarak şöyle demek murad ediyor. Bir konuda Kur'an-ı Kerim'de ayetler iniyorken aleyhinize bir açıklama gelmemesi için sorular sormayınız. Bekleyiniz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin inişi tamamlandıktan sonra ayetler içinde mutlaka o sorularınızın cevaplarını, açıklamasını bulacaksınız haberi de bu ayetin tefsirinde bu manada bir izah yapmıştır. Bu hadis-i şerif ihtiyaç duyulmayan ve cevabı açıklanınca soran kişinin üzüleceği soruların sorulmasını yasaklamaktadır. Bu örneklerde de görüldüğü gibi cennette mi yoksa cennemde mi olduğu babasının gerçekte söylenen kişi mi yoksa başkası mı olduğu gibi soruların sorular sorulan kişiye e, bu soruları soran kişiye eziyet, abesle iştigal ve istihza maksadıyla alay etmek maksadıyla münafıkların çoğunlukla sorduğu sorulardan sayılabilecek soruları sorulmak müşrikler ve el kitabın yaptığı gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı üzmek, zor durumda bırakmak e, bu gibi amaçlarla sorular sorarak eee bu şey ayet ile yasaklanıyor. Ee, bu kapsam gerekiyor bunda. İkrimi ve e, ikrime tabiinde müfessir bir alim ee, hem de ondan başka bazı müfessirler bu gibi kimseler hakkında bu ayetin nazil olduğunu beyan ediyorlar. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin kullarından gizlediği ve onlara açıklamadığı kıyametin vakti Ruh bu gibi, hakkında fazla detaylı bilgi verilmemiş konularda sorular sormak da yine bu konuyla alakalıdır. Bu yasakla alakalıdır. Hadis-i şerif aynı zamanda helal ve haram konularının çoğunda Müslümanların sorular sormasının yasaklandığına devlet etmektedir. Bunun sebebi ise haç konusunda olduğu gibi her sene mi haç yapacağız sorusunda sorulan sorunun hükmünü daha da ağırlaştırıcı bir ayetin inmesine sebep olacağından korkulmasıdır. Saad radiyallahu anh'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte bir Müslümanın Müslümanlar hakkında işlediği en büyük cürüm haram kılınmamış bir konuda soru sorması ve onun sorusu sebebiyle o konunun haram kılınmasıdır buyruluyor. Yine bunu Buhari ve Müslim rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in li'an konusunda yani li'an lanetleşme, karı koca arasında lanetleşme konusu olunca soruyu soran kişinin başına bu olay gelmeden böyle bir e, vaka olmadan e, o konuda soru sormasını çirkin görmüş ve onu kınamıştı. Bu da Müslah rivayet ettiği bir hadiste geçiyor. Gelen diğer bir rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedikoduyu çok soru sormayı ve malı zayi etmeyi yasakladı ifadesi geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedevilerle dışarıdan kendisiyle görüşmek üzere gelen heyetler dışında kalan kimselerin soru sormalarına izin vermezdi. Onların kalplerini ısındırmak ve arada sıcak bir bağ oluşturmak için, soru sormalarına yani Bedevilerin ve dışarıdan gelen heyetlerin soru sormasına müsaade edelim. Fakat Medine'de ikamet eden ve kalplerine imanın kök salmış olduğu ensar ve muhacir, Müslü'nün sahihinde gelen e, Nevas bin Seman radıyallahu anh'den edilen hadiste olduğu gibi e, soru sormaktan yasaklanmışlardır. Nevas bin Seman radıyallahu anh şöyle diyor Medine'de bir sene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kaldım. Oradan ayrılmama, soru sormamdan başka bir şey engel olmadı. Yani bir yıl boyunca Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulara sordum. Bu yüzden ayrılamadım diyor. Yani soru sormak için. Çünkü birimiz ondan ayrılınca artık soru sorma imkanı kalmıyor. Orada yerleşik olarak yaşayanlarda soru soramıyordu. Bu yüzden e, orada kaldığını beğenmeyi diyor. Yine e, Sayıhi Müslim'den Enes radiyallahu anh'den gelen rivayette. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e soru sormamız yasaklanmıştı. Badiye'den yani köylerden gelen akıllı bir adamın çıkıp gelerek Resulullah'a bir takım sorular sorması ve Resulullah'ın da bunlara verdiği cevapları dinlemek bizim hoşumuza giderdi diyor. Yani keşke Bedevilerden biri gelse de Allah Resulü'ne şöyle şöyle meseleler sorsa biz de o sayıda öğrenmiş olsak diye bunu arz ediyorlardı. Ee, bu da yine Allah ve Resulü'nün koymuş oldukları yasağı bağlılıktan kaynaklanıyor. Müsnedinde Ebu İmame radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Allah Azze ve Celle Ey iman edenler açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayan, sormayın ayeti nazi olunca bizler artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e soru sormayı çirkin görmeye başladık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an ayetleri inerken soru sormaktan kaçınıyorduk. Yanımıza bir bedevi geldiği zaman ona rüşvet olarak bir bürde verir, bir hırka verir ve Allah Resulü'ne soru sormasını söylerdik. Yani bir bedevi gelince, yani boş boş gitmesin, ona bir hırka verelim, Allah Resulü'ne şu şu meseleleri sorduralım diyerek ona bir de hırka verdik diyor. Evet, bu Ahmet bin Hanbel ile Tabirani rivayet etmiş olduğu bir hadiste geçiyor. Ebu Yala'nın müsnedinde, Bera bin Azib radıyallahu anh'ten, gelen yani rivayette de. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bazen soru sormak istediğim olur. Bir soru sormak isterim de. Üzerinden bir sene geçtiği halde Allah Resulü'nün heybetinden soru sormaktan çekinirdim. Hep bir bedevinin gelip bizim yerimize Allah Resulü'ne soru sormasını temenni ederdik diyor. Evet bu manada Bezzar'ın da rivayeti var İbn-i Abbas'tan ana hatlarıyla bu rivayette i̇bn Abbas radiyallahu anh'a şöyle diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına daha hayırlı bir topluluk görmedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordukları 12 mesele de Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur diyor ve işte sana e, şarap ve kumar hakkında soruyorlar sana haram aylar hakkında soruyorlar sana yetim hakkında yetimler hakkında soru soruyorlar diye başlayan ayetleri tek tek sayıyor ondan sonra da bu hadis-i şerifi fikrediyorum. Sahabe-i kiram bazen ileride olabilecek olayların hükümlerini vukuundan önce o olay meydana gelmeden önce sorarlardı. Ancak onların sormalarının sebebi olay cereyan ettiğinde verilen cevaba göre amel etmek içindi. Bu konuda örnek bir rivayet ve Müslüm'ün rivayet etmiş oldukları şu hadis Ey Allah'ın Resulü yarın düşmanla karşılaşacağız yanımızda da kılıçlarımızdan başka bıçak yoktur yani kesici bir alet yoktur hayvanları kılıçlarımızla kesip onları küreltemeyiz onları kamışlarla keselim mi diye soruyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve de acele öldür eğer bir şey kanı aktır ve üzerine besmele de çekilirse ye yalnız diş ile tırnak bunun dışındadır Size anlatayım. Diş kemiktir, tırnak ise Habeşlilerin bıçağıdır. Yani tırnak ve dişle kesilme hariç başka bir şeyle kesebilirsiniz, kamışla kesebilirsiniz manasına geliyor bu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kendisinden sonra geleceğini haber verdiği yöneticileri yani benden sonra şöyle şöyle idareciler gelecek diye haber verilmiş Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Onları hangi durumlarda onlara itaat edileceğini, hangi durumlarda karşı çıkılıp savaşılması gerektiği durumlarını soruyorlardı. Nitekim Kuzeyfe radiyallahu anh de ileride yani fitnelerin gerçekleştiği zamanlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair sorular sormuştur. Nitekim o bu harbi geçen işte Müslümanların halifesi olmadığı zaman ne yapalım sorusu da yine Kuzeyfe radiyallahu anh'ın sorduğu ve bizim için büyük bir yol gösterici işaret olan cevabı getiren, buna vesile olan çağız. Bu hadis-i de yani az önce okuduğumuz, ''Ben sizi bıraktığım sürece siz de beni rahat bırakın. Hiç çüpesiz sizden öncekiler çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri sebebiyle helak oldular.'' ifadesi, çok soru sormanın çirkinliğine ve yerildiğine delalet eder. Fakat bazıları bu durumun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine has olduğunu söyler. Bunun sebebi de haram olmayan bir şeyin haram kılınması ya da yerine getirilmesi zor bir hükmün farz kılınması endişesi olduğunu açıklarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ise böyle bir ihtimal kalmamış oluyor. Fakat çokça soru sormanın çirkinliğini Kerahatinin, bunun hoş olmayışının Tek sebebi bu değildir Daha başka sebepler de vardır İbn Abbas radiyallahu anh Şöyle bir söz var Bu sakıncalardan birine işaret ediyor Bu da Hemen soru sormayınız, bekleyiniz Kur'an-ı Kerim nazi olduktan sonra Siz sorduğunuz her sorunun cevabını Ve açıklamasını mutlaka bulacaksınız Bunun anlamı şu Müslümanların dinleri konusunda ihtiyaç duydukları her şeyi Allah azze ve celle kitabında mutlaka açıklayacaktır. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu Allah azze ve celle adına ümmetine tebliğ edecektir. Bu durumda kimsenin soru sormasına hacet yoktur. Hiç şüphesiz Allah azze ve celle neyin kulları için daha uygun olduğunu, onların hidayetleri ve menfaatleri için neyin daha hayır yararlı olduğunu onlardan daha iyidir. Dolayısıyla Cenabı Hak bunları hiç soru sorulmadan kendiliğinde zaten açıklayacaktır. Aynı e, Nisa suresinin 176. ayetinde Allah sapıtmayasınız diye size açıklıyor. Ayetinde olduğu gibi. Öyleyse herhangi bir konuda özellikle o hadise henüz o olay, o vaka henüz cereyan etmeden, gerçekleşmeden, henüz sorunun cevabına bir ihtiyaç yokken soru sormaya hiç gerek yoktur. En mühim ihtiyaç Allah Azze ve Celle ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiklerini anlamak ve sonra da onlara uyarak söyledikleriyle amel etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bazen sorular sorulur. O da çözümü Kur'an-ı Kerim'e havale eder. Soru soranı Allah'ın kitabına yönlendirirdi. Kelale meselesinde soran Ömer radıyallahu anhâh, bu yaz nazil olan Nisa suresinin sonundaki ayet bu meselede sana yeterlidir diye cevap vermişti. Bu hadis şerif ayrıca sorularla vakit kaybetmek yerine emirleri yerine getirmek ve yasaklardan kaçınmakla meşgul olmanın gerekliliğine de işaret ediyor. Size bir şeyi emrettiğim zaman ondan gücünüz yettiği kadarını yapın. Size bir şey yasakladığım zaman da ondan kaçının. Demek ki Müslümanın öncelikle üzerine düşen görev Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ondan bize e, nelerin geldiği ulaştığı konusunda özel itina ve ihtimam göstermektir. Sonra da bunları anlamak ve muhtevasına vakıf olmak için gayret göstermek. Daha sonra da şayet konu ilmi bir konu ise tasdik edip doğrulamak ve eğer ameli bir konu ise emirlerden gücünün yettiği kadarını yerine getirmek ve yasaklardan kaçınmak konusunda gücü nispetinde gayret sarf etmektir. Yani bir Müslüman bütün himmet ve gayretin başka şeylere değil, bütünüyle bu yönlere sarf etmeli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asrarı ve onlara güzellikle tabi olanların, kitap ve sünnetteki faydalı ilimleri talep etme hususundaki durumları da zaten böyleydi. Fakat belki gerçekleşecek veya belki de gerçekleşmeyecek olan bir takım varsayımları hesaba katarak himmet ve gayretini Bunlarla ilgili emir ve yasakların ne olacak konusunda sarf ederse işte bu husus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yasaklamış olduğu kısma girer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle konular peşinde koşulmasını yasaklamıştır. Adamın biri i̇bn Ömer radıyallahu anhumaya Hacerül Esved'i istilam etmenin, Selamlamanın hükmünü sordu. i̇bn Ömer radiyallahu anh'a ona ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Esved'i selamladığını ve onu öptüğünü gördüm dedi. Adam bunu yapmaya imkanım olmazsa ne dersin? Büyük izdiham olursa ne dersin? Şeklinde sorular sormaya başladı. Bunun üzerine i̇bn Ömer radiyallahu anh'a şöyle olursa ne dersin böyle olursa ne dersin gibi sözleri bırak Yemen'de talsın. Ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve onu selamladığını ve öptüğünü gördüğümü söylüyorum dedi. Bunu Tirmizi e, rivayet etmiştir. Ayrıca Buhari'de de geliyor bu, hac babında. Rivayet bu. Evet, <gülüyor> i̇bn Ömer radıyallahu anh'a bu sözlerden şunu kast ediyordu. Bütün himmetle gayretini sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uymaya sarf etmelisin. Gerçekleşmeden önce bir takım imkansızlık veya sıkıntıyla ilgili varsayımları ön plana çıkarmamazsın. Çünkü bunları düşündüğün takdirde sünneti samimi olarak yerine getirme konusundaki azminde gevşeme olur. Dinde derin anlayış sahibi olmak ve bilgi edilmek için sorular sormak elbette ölmeye değer bir şeydir. Ancak gösteriş ve münakaşa maksadıyla sorular sormak yerilmiş ve yasaklanmıştır. Ee, az önce okuduğumuz bu İbn-i radıyallahu radiyallahu rivayetin bir benzeri de Ahmet bin Hanbelin Müsned'in rivayetin aslı Buhar'da geçiyor. Fakat Ahmet bin Hanbelin Müsned'in şu şekilde okudum ben bunu. Ee, Ayşe radıyallahu anh şöyle dediği rivayet ediliyor. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin önünde cenaze gibi uzanırdım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da namaz kılardı, secde edeceği zaman ayaklarıma dokunurdu, ben ayaklarımı toplardım, o secde ederdi, kalkınca tekrar ayaklarımı yayardım, diyor. Ee, hadis'i rivayet eden şahsa, rivayeti alan şahıs soruyor şimdi, ya belki diyor kıble tarafında değildi, belki şöyleydi, belki böyleydi, ne olacak tarzında ben sana Allah Resulü'nden gelen kesin ifadeleri söylüyorum. Sen bir takım ihtimalleri göz önüne getiriyorsun diyor. Ortaya koyuyorsun diyor. Şeytan çağı zorla bakmaya başlar bir yani, e, şey. İşte şeytanın hilesi. Kırmızı adam da adam da onlar yaptık. Öyle halimde kalmadık yani. E, kalmadı. İlmin gerektirdiği şey Allah ve Resulü'nden gelen nası, nasplettiğiniz zaman <gülüyor> canım öyleydu da belki şöyledir, belki böyledir. Böyleyle e, ihtimalle dinin hükmü, açık hükmü reddedilmez. Hmm. Namaz meselesinde olduğu gibi. Yani Aleyhisselam, Yahudiler ayakkabılarıyla namaz kılmazlar, siz onlara muhalefet edin, ayakkabılarınızla da namaz kılmıyor. Ee, diğer rivayette, ayakkabıyla namaz kılıkları esnada, Ali Aleyhisselam'ın geldiğini ve ayakkabısında pislik bulma sebebiyle çıkarıp kenara koydun ayakkabılarını. Beyan ediyor Allah Aleyhisselatü Vesselam. Siz neden çıkardınız diye de soruyor. Bundan sonra diyor sizden birisi ayakkabılarında şayet mescide girdiği zaman baksın diyor. Ayakkabısında pislik görürse diyor, ceza görürse diyor, toprağa silsin onu diyor ve giysin diyor. Veyahut diyor ayakkabıyla kılmayacaksa çıkarsın önüne koysun diyor yanına koysun diyor. Ayakkabısını e, ortalık yere koyarak da başkalarına eziyet vermesin. Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre ahir zamanda ortaya çıkacak fitnelerden bahsetmişti. Ömer radıyallahu anh bunlar ne zaman gerçekleşecek ey Ali diye sordu. O da şöyle cevap verdi. Dini maksatlar dışında dinde bilgi sahibi olunduğu, amel etmekten başka gayeler için ilim öğrenildiği, ve ahireti elde etme hedefi dışında dünyalık peşinde koşulduğu zaman yani e, dini maksatlar dışında yani, din, din ilim edinmek makam elde etmek için e, ilim edinen var bu ilme dini ilimler de girer dünyevi ilimler de girer başta bir hadis-i şerifte Allah azze ve celle dünya işlerinin alimi ahiret işlerinin cahil olan kula eder ifadesi de geliyor. Her iki veçide var bunun. Amel etmekten başka gayeler için ilim öğrenildiği ve burada ilmi onunla amel etmek için değil, onunla şöhret sağlamak, makam elde etmek, itibar sağlamak için e, oldu bunları. Ve ahireti elde etme hedefi dışında dünyalık peşinde koşulduğu zaman yani dünyada çalışması, daha fazla zengin olmak, daha fazla lükse, konfora kavuşmak, yani bunları Allah'a itaat yolunda kullanmak değil de e, ferdi rahatını daha fazla artırmak amacıyla çalıştığı zaman, yani bunların üçü birbirine bağlı olarak geliyor esasında. İbni Mesud radıyallahu anh de şöyle diyor, fitne elbisesini giydiğinizde küçükleriniz o hal üzere büyüdüğü ve yetişkinleriniz o hal üzere yaşlandığı Ayrıca bunu da sünnet olarak kabul ettiğinizde ve biri bunu değiştirmeye kalkıştığı zaman bunu değiştirmek çirkin bir iştir denildiği zaman sizin haliniz nasıl olacak? Yanında bulunanlar bu ne zaman olacak diye sordular. O da şöyle cevap verdi. Güvenilir yani emin kişileriniz azaldığı ve başınızdaki amirleriniz çoğaldığı, fakihleriniz yani dinde kavrayış sahibi olanlarınız azaldığı ve kurralarınız yani bu ilmi okuyup da e, o ilmin gereğinde e, ilmin muhtevasından nasip alamayanlarınız görünüşte okuyor. Çoğaldığı zaman dini maksatlar dışında fıkıh ilmi öğrenildiği ve ahiret ameliyle dünyalık peşinde koşulduğu zaman diyor. Bunları Abdülezzah Musannefi'nde rivayet ediyor. Ayrıca Darimi'de e, Sünen'de rivayet etmiş. Bu hususta yani e, bir konu vuku bulmadan önce onunla ilgili soru sormak hakkında sahabiler ve tabi'in e, bunları çirkin görülermiş, mekruh görülermiş ve böyle sorulara cevap vermediklerine dair e, pek çok rivayet gelmiş elimize kadar. Amr bin Mürre Şöyle diyor, Allah rahmet eylesin. Evet. Ömer radıyallahu an insanların huzuruna çıktı ve gerçekleşmeyen hadiseler hakkında sorular sormanızı yasaklıyorum. Zaten gerçekleşen hadiseler bizi yeterince meşgul ediyor dedi. Darimi e, süneninde İbn Abdilber'de, cami Beyani İlim isimli risadesinde e, bunu rivayet etmiş. İbn Ömer radıyallahu anh'a şöyle der. Gerçekleşmeyen hadiseler hakkında sorular sormayın. Çünkü ben Ömer radıyallahu anh'ın henüz gerçekleşmemiş konular hakkında sorular soranları lanetlediğini işittim diyor. Yine bunu da İbn Abdilber adı geçen eserleri öğretmiş. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh de kendisine bir konu sorduğu zaman bu husus gerçekleşti mi? Bu başınıza geldi mi? diye sorar. Gerçekleşmediğini söylediklerinde de bu konu gerçekleşinceye kadar onun hakkında soru sormayı bırakın derdi yani farazi bir takım meseleler kurup e, bunların üzerine e, hükümler kurmak da yasaklanıyor. Hanefi e, kitaplarında e, mesela şeyde bu tür şeyler, misaller çoktur. E, herhalde Ahmet bu Gunuşhanevi'nin Camiül Mutun isimli eserinde okumuştur. E, kitap Akay'de dair ama e, fıkıh konularına da girmiş bu türde meselelerle. İşte fare şuradan kaçıp şuraya girerse ondan sonra şunun içine düşerse e, hüküm nedir? İşte şu şöyle olur, bu böyle olur şu şöyle olursa hep böyle farazi e, kurva ihtimallerle onların de hüküm verilmiş. Mesruh Rahmetullahi Aleyhi şöyle der. Ubey bin anh'a bir konu sordu. Bana bu konu henüz oldu mu olmadı mı? Yani gerçekleşti mi? Bu başınıza geldi mi? diye sordu. Ben olmadığını söyleyince gerçekleşinceye kadar bizi rahat bırak. Yaşandığı zaman iştahat eder. Bu konudaki görüşümüzü söyleriz derdi. Şabi rahmetullahi aleyh de Ammar radiyallahu anh'a bir mesele sordular. O da bu mesele şu anda meydana gelmiş midir diye sordu. Hayır diye cevap verdi. Bu söz üzerine bu mesele yaşanınca kadar bizi rahat bırakın. Ortaya çıkınca sizin için onun zahmetine katlanırız dedi. Buradaki iştihatı genişlettirilmiş. kelimesi, yani ıstılahi manasını söylüyorum. Lugat manasını değil de manası bir şey için çaba sarf etmek, gayret göstermek anlamlarına giriş. Isıtılah e, manası ise, dindeki ıslah manası ise, Allah ve Resulü'nün herhangi bir meseledeki hükmünü bulmak için yapılan gayret, gösterilen çaba. İşte bu. Sade'dir. Tağul rahmetullahiye bir mesele sordum beni azarlayarak bu mesele şu anda meydana geldi mi diye sordu ben de meselelerin yaşanmış olduğunu söyledim bana Allah adına söyle gerçekten oldu mu yaşandı mı Tekrar söyledi böyle. Ben de Allah adına söylüyorum yaşandı dedi. Bunun üzerine bana şöyle dedi. Dostlarımız bize Muaz bin Cebel radıyallahu şöyle dediğini naklettiler. Ey insanlar bir mesele başınıza gelmeden önce o konuda hüküm verme hususunda acele etmeyiniz. Sonra her biriniz şuraya buraya dağılırsınız. Yani görüş ayrılığına düşersiniz. Bir mesele başınıza gelmeden önce o konuda hüküm vermede acele etmezseniz o mesele yaşandığı zaman, o konu sorulduğu vakit, Müslümanlar arasında doğruyu bulacak olanlar veya muvaffak olanlar mutlaka bulunacaktır. Hüsnü Ender rivayet etmiş. Bizim tercüme ettiğimiz o Acurri'nin Ahlakul Ulema isimli eserinde de e, bu rivayet Acurri'nin kendi isnadıyla var. Ebu Davud Merasil isimli eserinde İbni Aclan Tavus Muaz. Radiyallahu anh'ın rivayet ediyor. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Başınıza bir musibet, bir mesele gelmeden, o konuda hükmünü vermeden acele etmeyiniz. Eğer bu esasa bağlı kalırsanız, o mesele yaşandığı zaman konuştuğu vakit doğruya isabet eden veya muvaffak kılınan kimseler Müslümanlar içerisinde bulunmaya devam eder.'' Fakat siz musibet gelmeden önce onun hükmünde acele ederseniz, kiminiz şuraya, kiminiz buraya giderek yollarınız dağınık bir hal alır. Yani ihtilafa düşersiniz. Buyurun. Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen diğer bir rivayette i̇bn Hacer'in Merasil isimli eserinde müfsel bir ve rivayet etmiş. Hakkında açıklama yani vahiy indirilmeyen konuları birbirinize sorup durmadıkça ümmetim içinde kendilerine soru sorulduğu zaman doğru yola yönlendirilecek ve rehberlik yapmaları sağlanacak kişiler bulunmaya devam edecektir. Ancak bunu yapmaya başladıkları zaman yani gerçekleşmemiş meseleleri sormaya başladıkları zaman bir kısmı şu tarafa bir kısmı öbür tarafa farklı yollara ve görüşlere dağılıp gideceklerdir. Muaviye radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanıltıcı sorular sormayı yasakladığını rivayet eder. Bu hadis-i şerifi Ahmet bin Hanbel Müsnedi'nde rivayet etmiştir. Ee, İmam Evzai rahmetullahi aleyh yanıltıcı sorular ifadesini cevaplanması zor sorular şeklinde açıklar. İsa bin Yunus ise aynı ifade hakkında açıklanmasına ihtiyaç duyulmayan konularda şu nasıl olacak, şu neden böyle neden böyle oldu gibi sorular sormak diye açıklar. Sevvan radiyallahu anh'ın rivayetinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Ümmetim içinde öyle kimseler gelecek ki içinden çıkılmaz meseleler sorarak fakihlerin yani alimlerin hata yapmalarına sebep olacaklardır. İşte o kimseler ümmetinin en şerri olanlarıdır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanda şöyleydi. Bu zamanda şöyle yapsak olur mu? Gibi. Rahmetullahi aleyhissalatü şöyledir. Allah Teala bir kimseyi ilmin bereketinden mahrum bırakmak istediği zaman onun diline yanıltı, yanıltıcı sorular yerleştirir. Onların ilimden en az nasibi olan kimseler olduklarını görürsünüz. İlimden en az nasibi olan kimseler işte bu yanıltıcı sorular sormaz dolanda düşer manasında yani. İbn Vehb Malik'ten İmam Malik rahmetullahi aleyh'ten şöyle naklediyor. Bu şehirde yani İmam Malik Medine'nin Nevbere'de yaşıyordu. O kim, öyle kimselere yetiştim ki onlar bugün pek çoğunun yaptığı şu soru çok soru sorma işini çirkin görüyorlardı. Yine İbn Vehb'in rivayetinde İmam Malik'in çok söz söylemeyi ve fazla miktarda fetva vermeyi kötülediğini işittim. O böylesi kimseler hakkında bazıları tıpkı dişi devenin erkeğine duyduğu aşırı istek gibi hevesle konuşuyorlar. Yani din hakkında böyle fetva vermeye, yorumlar yapmaya aşırı hevesliler. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak diyerek sözlerini heder ediyorlar diyordu. Yine İmam Malik çok soruya cevap vermeyi kerih gördüğünü işittim İmam Malik'in diyor. Soruların çoğuna Allah Teala sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir buyurur diye karşılık verir ve soruyu cevapsız bırakırdı. Yine İmam Malik sünnet üzerinde münakaşa ve mücadele etmeyi mekruh görürdü. Heysem bin Cemil şöyle anlatır. İmam Malik'e Ey Ebu Abdullah, sünneti iyi bilen bir kimse bu konuda tartışmaya girmeli mi diye sordum. Şöyle cevap verdi. Hayır, tartışmaya girmemeli. Sadece sünnetin ne olduğunu ortaya koymalı. Bu kabul görse ne âlâ. Aksi takdirde sükûd etmelidir. Bu zamana göre yorumlamalı değil mi bak. İsa'k bin İsa'da şöyledir İmam Malik, ilim üzerinde tartışma ve mücadele etmenin Kişinin kalbindeki nurun kaybolmasına sebep olduğunu söylerdi. İbn-i şöyledir şöyle der, İmam Malik ilim üzerinde tartışma yapmanın kalpleri katılaştırdığını, kalpleri kasvet verdiğini ve insanlar arasında kim ve nefrete neden olduğunu söylerdi. Ebu Şirey el-İskenderani bir gün meclisinde bulunuyordu. O gün sorulan soruların sayısı oldukça arttı. Bunun üzerine şöyle dedi, Bugünden itibaren kalpleriniz kir tutmaya başladı. Kalkın, hep birlikte Ebu Halit Halid bin Humeydin yanına gidin. Kalplerinizi cilalayın, dinin emirlerine karşı rağbetinizi arttıracak hususları öğrenin. Çünkü böyle yapmak ibadete karşı şevki artırır, kişinin zülh sahibi olmasını sağlar ve kişiyi sadakate doğru çeker. Soru sormayı azaltın, sadece hakkında hüküm inen konuları sorun. Hakkında hüküm indirilmeyen konuları sormak kalpleri katılaştırır. Bu da aranızda düşmanlığın doğmasına sebep olur. Meymuni şöyle der. Ebu Abdullah'a yani Ahmet bin Hanbel'e bir soru, sorulduğu zaman bu mesele vuku buldu mu? Şu anda bu iş başınıza geldi mi? derdi. Vuku bulmayan meseleler hakkında sorular sorarak bunlara cevap verme konusunda alimler farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Ehli hadise tabi olanlar, Vuku bulmamış konularda soru sorma yolunu kapatmışlardır. Böylece bu yolu tutanların ilim ve fıkıh bilgileri, Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bildirdiklerinden ibaret olmuştur. Böylece onlar fakir olmadan fıkıh taşıyıcısı olmuşlardır. Ehli rey taraftarı olanlar ise, Henüz vuku bulmayan ancak vuku muhtemel olan veya olmayan farazi meseleleri ortaya koyup bunlara cevaplar vermek için pek çok zahmet ve sıkıntıya girmek suretiyle fıkhı oldukça genişletmişlerdir. Böylece kişiler arasındaki davalaşma ve tartışmalar çoğalmış, bu da kalplerin farklı taraflara yönelmesine sebep olmuştur. Bu durum aynı zamanda insanlar arasında heva, haset, düşmanlık ve nefretin yerleşmesi sonucunda doğmuştur. Mesela fıkıh kitaplarda bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam iki kişi Kur'an okuma ulusunda denkse işte şu kimse İslam'da öncelik konusu işte üç tane madde sayıyor orada. Bununla yetinmemiş. Bununla yetinmemiş işte ikisinden diyor karısı daha güzel olan imam olmalıdır. Çünkü diyor gözünü o haramdan daha iyi sakınır diyor. Onlara yetinmiyor bir madde daha koyuyor. İşte cinsel uzvu daha küçük olan imamlığa daha layıktır diyor. Böyle Allah Resulü'nün bildirdiğini yeterli görmeyip <gülüyor> bir sürü saçmalık diyebileceğimiz hususlar dine dahil ediyorlar. Ömer'in bir malini açın. Orucu bozan ve bozmayan şeyler ve ilgili maddelere bakın. Öyle farazi meseleler konmuştur ki oraya, işte e, ölüyle, ölü bir kadınla ilişki kuranın orucu bozulur mu bozulmaz mı, şöyle mi, böyle mi diye bir sürü saçma sapan e, işin vartası daha büyük boyutta olmasına rağmen e, daha cüzi bir konuya hamlederek meseleyi yanıltıcı meseleler dahil ediyorlar. Yani Allah ve Resulü bize neyi bildirmişse o konuda yetinmemiz gerekiyor. Ortaya koyulan görüşler çoğunlukla karşısındakine galibe çalma, üstünlük sağlama, övünme ve insanların dikkatini kendi üzerine çekme duygularıyla karışmıştır. Halbuki bütün bu vasıflar Rabbani alimlerin kötülediği ve sünneti seniyenin de çirkinliğini ve haramlığını ortaya koyduğu vasıflardır. Yani buradaki üstünlük nasıl ortaya çıkıyor? Mesela diyor ki, işte o hadisi siz anlamıyorsunuz. Orada kastedilen şu, e, maksat şu. Yani din bildirmemiş buradaki maksadı bu vermiş. Bu öyle, maksat bu diyor. Bir başkası da çıkıyor. Hayır efendim, maksat şuydu diyor. Bir başkası çıkıyor, ikisi de değil, şuydu diyor. Böylelikle e, Allah ve Resulünden gelen din bir tane iken, bakıyorsun üç tane olmuş, beş tane olmuş, ondan sonra on binlerce olmuş. Ehl-i hadis fakirlerinden olup bunu uygulayanların durumuna gelince onlar bütün gayretleriyle Allah Teala'nın yüce kitabındaki manaları ve onu açıklayan sahih sünnetleri, sahabe-i kiramı ve onlara güzel bir şekilde uyan tabiinin sözlerini araştırırlar. Bunun ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini araştırmaya Bunların sahip olanlarını sahip olmayanlarından ayıklamaya çalışırlar. Daha sonra bunları iyice öğrenmeye, anlamaya ve manaları üzerinde düşünmeye gayret ederler. Kitap ve sünnet bilgisini elde ettikten sonra tefsir ve hadis gibi ilim dallarıyla helal ve haram konusunda sünnetin temelini oluşturan züüd ve rekaik yani dindeki incelikler hususunda sahabe-i kiramı ve onlara güzel bir şekilde tabi olan tabiinin sözlerini öğrenmeye koyulurlar. İşte bu yol Ahmet bin Hanber rahmetullahi aleyh ile onunla aynı anlayışı paylaşan Rabbani hadis alimlerinin izlediği yoldur. Zaten bu yolu tutan kimseler için bir faydası olmayan ve bu bulmayan konuları öğrenmeye vakit ayıramayacak derecede hatta daha fazla miktarda insan meşgul edecek meşgale bulunmaktadır. Ayrıca bu tür soru ve cevaplarıyla uğraşmak, tartışmaların ve husumetlerin doğmasına ve dedikoduların çoğalmasına sebep olur. Ahmet bin Hanbel Rahmetullahi kendisine sorulan ileride doğması muhtemel ve henüz vuku bulmamış meselelerle ilgili sorulara sonradan ortaya çıkmak bu gibi soru çeşitleriyle bizi meşgul etmeyin derdi. Yunus bin Süleyman Es-Sakati'nin söylediği şu söz ne kadar yerindedir. Bütün işlere şöyle bir baktım. Hepsinin de hadis veya reyden, kişisel görüşten ibaret olduğunu gördüm. Hadis tarafına baktığımda şunlarla karşılaştım. Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti, yüceliği ve azameti var. Arşın, cennet ve cehennemin vasıfları anlatılıyor. Nebi ve rasullerden, helal ve haramlardan bahsediyor. Akrabalık bağını gözetmeye teşvik ediyor. Bütün hayırlar hadislerde toplanmış. Rey tarafına bakınca da şunları gördüm. Hile, aldatma, tuzak, akrabalık bağını kesme, kısaca bütün kötülüklerin onda toplandığını gördüm. Ahmet bin Şebeve'yi şöyle der. Kim kabirdeki, yani ahirette fayda verecek ilmi öğrenmek istiyorsa hadislere yönelsin. Kim de ekmek sağlayacak, kanını doyuracak ilmi öğrenmek istiyorsa reye, yani kıyasa yönelsin. Kişisel görüşlere yönelsin. Bu açıklanmış olduğumuz şekilde ilim öğrenme yoluna girerse bir kimse karşısına çıkan soruların çoğuna cevap verilebilecek bir anlayışa kavuşabilir hadisler sayesinde. Çünkü karşılaştığı yeni meseleleri cevaplama usulü işaret edildiği gibi usul içerisinde, esaslar içerisinde bulunmaktadır, mevcuttur. Hidayet ve anlayışlarının doğruluğu üzerinde görüş birliği bulunan bu yolu tutmuş İmam Şafi, Ahmet bin Hanbel, İsa bin Rahuye, Ebu Ubey ve onların yolunu takip eden imamların yolunu tutmakta bir zaruret bulunmaktadır. Bu imamların yapmadıkları şekilde hareket ederek onlara uyduğunu iddia eden kimseler, bu mezheplere uyduğunu iddia eden kimseler ve çok tehlikeli yerlere düşerler. Bu kimseler alınması caiz olmayanları almak ve amel edilmesi gerekenleri terk etmek gibi durumlarla karşı karşıya kalırlar. Bütün işlerin temeli anlattığımız bu hususlarda Allah Teala'nın rızasını kazanmaya niyet etmek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilenleri öğrenmek, onun yoluna girmek ve onlarla amel etmek suretiyle Allah Teala'ya yakınlaşmayı istemek ve insanları buna davet etmektir. Bu anlayış ve niyet üzere olan kişiyi Allah Teala muvaffak kılar, yolunu doğrultur ve doğruyu ona ilham eder, bilmediklerini ona öğretir. Bu kimse Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de Allah'tan ancak alimler korkar. Mealindeki ayet kerimesinde övdüğü alimlerden olur. Fatır Suresinin 28. Ayeti. Yine bu kimse İbn-i Ebi Hatem'in tefsirinde Ebu Derda radıyallahu anh'den rivayet ettiği şu hadisteki... Rusuh, derin ilim sahibi alimlerden olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Ona kimlerin ilimde Rusuh sahibi olduğu sorulunca yemininde sadık olan dili doğruyu söyleyen ve kalbi istikamet üzere olandır. Bir de midesine giren ve namus konusunda iffetli olan kimsedir. İşte bunlar dinde köklü ilim, Rusuh sahibi olanların özellikleridir. Buyuruyor. İde bunu tefsirlerinde rivayet etmiş ayrıca Taberani Mujemül kebirinde naklediyor bunu. Nafi bin Yazid de şöyledir: İlimde rusu sahibi yani er-rasihu nefil ilm görülüyor ya ayette bu olanların Allah için tevazu gösterenler yine Allah'ın rızasını kazanmak için zillete katlananlar. Kendilerinden üstün olanlarla ilgilenmeyip, kendilerinden aşağıda olanları hakim görmeye böyle kimseler olduklarını söylenmiştir. Bu hususta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, şu hadisi, bu harbi Müslümin rivayet etmiş olur. Şu hadis e, buna işaret ediyor bu anlama. Size Yemeniler geldi. Onlar itaatkar kalpli ve yufka yürekli insanlardır. İman Yemenlidir, fıkı Yemenlidir, hikmet de Yemenlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerle Ebu Musa el-Eşari radiyallahu anh ve onun yolunda olan Yemenli alimleri, sonra da Ebu Müslim el-Havlani, Veysel-Karani, Tavus el-Yemani, ve bin Münebbih gibi Yemenli alimlere işaret buyurmaktaydı. Bunların hepsi de Rabbani alimlerden olup Allah Teala'dan korkan kimselerdi. Hepsi de Yüce Allah'ı hakkıyla bilen, ona karşı haş haşyet duyan, korku taşıyan kimselerdi. Onlardan bazılarının Allah'ın dini ve şer'i hükümler hakkındaki ilmi diğerlerine nispetle daha fazlaydı. Ancak onlar insanlar arasında dedikodu, her şeyi araştırma ve tartışma özellikleriyle tanınan kimseler değillerdi. Aynı şekilde Muaz bin Cebel radiyallahu anh de insanlar arasında helal ve haram konularını en iyi bilenlerdendi. O kıyamet gününde Rabbani alimlerin başında onların önderi olarak haşredilecektir. Bu hadiste gelmiş. Buhari e, Zehebi bu hadisi kaynaklarıyla siyer Alam Alam'ın eserinde naklediyor. Ancak onun ilmi konuları varsayımlarla genişletmek ve çoğaltmaktan ibaret değildi. O vuku bulmamış konular hakkında söz söylemenin mekruh olduğunu biliyordu. O Allah Teala'yı ve dininin esaslarını hakkıyla bilen bir alim idi. İmam Ahmet bin Hanbel'e ''Karşılaştığımız meseleleri senden sonra kime soralım?'' diye sordular. O da ''Abdülvehab el raka sorun'' dedi. ''Ama o geniş bir bilgiye sahip değil ki'' denilince de ''O salih bir zattır. Öylesi salih zatlar hakkı bulma hususunda hep isabet ederler.'' diye karşılık verdi. Ahmet bin Hanbel'e ''Maruf-ı durumunu sordular. ''O ilmin temeli olan Allah korkusuna sahiptir.'' diye karşılık verdi.'' Bu söz Selefi Salihin ilim olarak Allah korkusu haşyetullah kafi gelir. Bu yeter. Aldanma olarak da Allah Teala'yı tanımamak yeterlidir sözüne dayanmaktadır. Bu oldukça geniş bir konu olup tamamını burada anlatsak söz çok uzar. Ebu Hürre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadisin açıklamasına dönecek olursak. Kim? Ne kitapta ne de sünnette benzeri bulunmayan meseleleri genişletme işiyle meşgul olmaz. Bunun yerine Allah Teala'nın kelamını ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini anlamakla meşgul olur. Bunu da emirlerini yerine getirmek ve yasaklardan kaçınmak niyetiyle yaparsa o kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve bu hadis-i şerifte emir buyurduğu hususa sarılmış ve hadisin gereğiyle amel etmiş olur. Kim de himmet ve gayretini Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme indirilenleri anlama yönünde sarf etmez. Bunun yerine vuku bulması muhtemel olan veya olmayan konuları varsayarak sırf kendi görüşüyle bunlara cevap bulma üzerine yoğunlaşır. Ve böylece meseleleri çoğaltma yoluna giderse bu kimsenin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığını yapmak ve emrettiğini terk etmek suretiyle hadiste e, buyrulan şeye zıt hareket etmiş olur. Bu <gülüyor> neydi ki kitap ve sünnette temeli bulunmayan hadiselerin çokça vuku bulması aslında Allah'ın ve Resulün emirlerine sarılmayı ve yine Allah'ın ve Resulünün yasaklarından kaçınmayı terk etmekten kaynaklanmaktadır. Bir iş yapmak isteyen kimse şayet o işle ilgili olarak Allah'ın emirlerini bilip ona sarılsa ve yine o işle ilgili yasakları öğrenerek ondan da sakınsa, bütün işler kitap ve sünnete uygun olarak okul bulur. Kişi bir iş yaparken kendi görüşüne ve hevasına göre hareket ediyor, bunun sonucunda da hadiselerin geneli Allah'ın koyduğu hükümlere aykırı olarak cereyan ediyor. Hatta çoğu zaman şeriata aykırı olarak yaşanan bu hadiseleri dinin epey uzağına düşmeleri sebebiyle kitap ve sünnete uygun hale döndürmek oldukça zorlaşıyor. Örnek olarak fasit bir nikah kıyıyor. E, fasit bir nikah üzerinden işte boşama olursa işte bunun mehri nasıl olur, şu nasıl olur, bu nasıl olur? O işin başında sen bir kere Allah'ın emrini ve yasasını terk etmişsin sen işleri kendin sarpa sardırıyorsun. Açıkça belirtilmeyen bir husus çıkıyor haliyle. Ama işin başında Allah ve Resulünün beyanına uygun hareket etseydin herhangi bir iş yapmadan önce öyle bir müşkülatla karşılaşmayacaktın. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifteki emrine sarılır, yasakladığı husudan kaçınırsa ve kendisini başka şeylerle ilgilenmekten alı koyarsa. Bu kimse hem dünya hem de ahiret kurtuluşunu elde etmiş olur. Eğer burada belirtilenlere aykırı hareket eder, aklına düşen ve kendince güzel gördüğü uslarla ilgilenme yolunu seçerse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakındırmış olduğu, ehli kitabın helak olmasına sebep olan duruma düşmüş olur. Onlar meseleleri çoğaltmışlar, peygamberlerinin getirdikleri üzerinde itilafa düşmüş, bunun sonucunda da peygamberlerine bağlılık ve itaati terk ederek helak olmuşlardır. Nitekim ehli kitabın yapmış oldukları bir şeyi daha önce e, örnek vermiştik. Pazar günü dal kırma. Onların cumartesi miydi? Cumartesi günü. Kutsal günleri. İşte dal kırmak yasak. Yahudilere. O gün ağaç koparmak, dal kırmak yasak. E, bunların alimleri yorum yapıyor. Diyor ki at de yasak olsun. At de yasak olsun. Çünkü diyor, e, insan e, ata bindiği zaman dal kıracak, onunla atını kamçılayacak diyor. O yüzden ata binmek de yasak diyorlar. Böyle bir karara varıyorlar. Ondan sonra nesil geçiyor, bisiklet icat oluyor. E, bisiklet ata benziyor diyor. az haram kılınmış öncekiler tarafından diyor. O, o halde diyor, bisiklette binmek de haram olsun diyorlar. bisiklet de Yani böyle e, Allah'ın ve Resul'ünün beyan etmediği, yetki vermediği hususların helalleri, haramları dine dahil ediyorlar. Az kaldı inşallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem size neyi yasapladıysam onlardan uzak durunuz ve size neyi emrettiysem ondan gücünüz yettiğiniz kadarını yapınız sözü. Bu hadis-i şerif hakkında alimlerden birisi şöyle diyor bu ifadede yasaklamanın emirden daha şiddetli olduğu sonucu çıkar. Çünkü yasaklanan şeyin herhangi bir kısmının bile işlenmesine ruhsat verilmemektedir. Yasaklarda bak, e, ibareye dikkat ediyorsunuz değil mi? Size neyi yasakladıysam ondan uzak durun. Gücünüz yettiği kadarıyla demiyorum. Bak. Size neyi yasakladıysam ondan uzak durun, sorun verin. Ve size neyi emrettiyse ondan gücünüz yettiği kadarını yapınız diyor. Emredilen hususların yerine getirilmesi insanın gücü. Yani buna istitaat deniliyor. Bununla sınırlandırılıyor. Takatı ile sınırlandırılıyor. Bu Ahmet bin Hanberden'den akıl buyurun. Bir zatın söylediği şu sözde bu manaya işaret eder. İyi amelleri hem iyiler hem de facir, günahkar kimseler işler. Ancak günahlardan sadece sadıklar uzak dururlar. Allah'a <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve şöyle buyurduğunu rivayet eder. Haramlardan sakın ki insanların en abidi olasın. Ala rivayet edilmiş bu hadisi. Ayşe radıyallahu anh şöyle diyor. Çok ibadet etmeyi alışkanlık haline getiren kişiyi geçmek isteyenler günah işlemekten uzak dursun. Bu... E Ayşe radıyallahu anh'a bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü olarak da nakletmiş. Ayrıca. Estağfurullah. Az önce e, Ebu Yala'dan dediğin rivayet Tirmise'ye aitmiş. Bu e, Ebu Yala'nın rivayeti Ayşe radıyallahu anh'ın sözü. hasan Basri radıyallahu anh şöyle diyor. Abidler Allah Teala'nın yasaklarını terk etmekten daha fazletli bir ibadet yapamamışlardır. Allah'a en yakınlaştırıcı ibadet Allah'ın yasaklarından kaçınmaktır. Yani söz konusu olan hadis şerifte haramları terk etmenin ibadetleri yerine getirmekten üstün sunması anlamına gelen ifadelerden şunu anlamak gerekir. Burada ibadet ve taatler ile edilmek istenen nafile cinsinden yani farzların dışında olanlardır. Zira farzlar sınıfına giren amelleri yerine getirmek haram sınıfına giren amelleri terk etmekten daha fazlididir. Çünkü farz olan amel bizatihi yapılması ve varlığı istenen ameldir. Halbuki haram olan amellerde matlub olan o amellerin yokluğudur. Terk edilmesidir. Bu yüzden farz amellerin geçerli olması için niyete ihtiyaç duyulurken haram amelleri için niyete ihtiyaç yoktur. Bu hakikatten hareketle bazı farzların tepki küfür olarak değerlendirilebilmektedir. Tevhidin veya daha önceki hadis-i geçtiği gibi İslam'ın şartlarından birinin terk edilmesi gibi. Oysa Haramların işlenmesinde aynı durum söz konusu değildir. Yani haramların işlenmesi kişiyi küfre sokmaz. Hazreti Ömer radiyallahu anh'ın şu sözü bunu doğrular. Haram olan bir daniki, yani para bir danik? E, dirhem'in altıda biriymiş. Haram olan bir daniki reddetmek Allah yolunda infak edilen yüz binlerden daha fazla etlidir. Yani yüz binlerce dirhem sadaka vereceğine, bundan hasıl olan sevap nazara haram olan bir daniki yani tek bir dirhemin altıda biri olan o daniki reddetmek daha faziletlidir diyor. Selefi salihinden bir zat şöyledir. Allah Teala'nın hoşlanmadığı bir daniki terk etmek 500 hac yapmaktan benim için daha sevilendir. <gülüyor> Meymun bin Mihran da şöyledir. Allah Teala'yı dille zikretmek güzel bir ameldir. Ancak bir kulun günah işleyeceği sırada Allah Teala'yı hatırlaması ve bu sayede günahtan vazgeçmesi bundan daha fazletli bir ameldir. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh şöyle der. Şüpheli olan bir dirhemi geri çevirmek benim için yüz bin dirhem. Yüz bin dirhem sadaka olarak vermekten daha sevimlidir. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyh yüz bin dirhem sözlerini 600 bin dirheme kadar bu şekilde saydı diyor. Ömer bin Abdülaziz radiyallahu anh teşhü eder. Takva sahibi olmak demek, geceleri ibadetle, gündüzleri oruçlu olarak geçirmek ve geri kalan vakitlerde karıştırmak demek değildir. Fakat asıl takva Allah Teala'nın farz kıldıklarını yerine getirmek, haram kıldıklarından uzak durmaktır. Bunlara ilave olarak hayırlı ameller işlerse bu da hayır üstüne hayır olur. Yine şöyle demiştir. İstedim ki 5 vakit namaz dışında vitir namazından başka namaz kılmayayım. Zekatı vereyim. Bunun dışında bir dirhem bile sadaka vermeyeyim. Ramazan orucunu tutayım. Bunun dışında bir gün bile nafile oruç tutmayayım. Farz olan hacca edaya değeyim. Bunun dışında asla nafile hac yapmayayım. Bunlar yaptıktan sonra bütün gücümü Allah Teala'nın haram kıldıklarından uzak durmaya sarfedeyim. Bakın ne kadar öz bir şekilde açıklıyor dinin özünü. Şu sonuç çıkıyor. Az bile olsa haramlardan sakınmaya çalışmak, nafile ibadetleri çoğaltmaya çalışmaktan daha farklı Çünkü biri farz, diğeri nafiledir. Haramlardan sakınmak farz, nafile ibadetler nafiledir. Sonraki alimlerden yani müteakirinden bazıları şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Size bir şeyi yasakladığım zaman ondan uzak durunuz ve size bir şeyi emrettiğim zaman da gücünüz yettiği kadarını yapınız buyurmuştur. Çünkü yapılması emredilen hususun yerine getirilmesi ancak bir amel ile mümkün olabilir. Ameli vücut bulması ise bazı sebep ve şartlara bağlıdır. Ayrıca bunlardan bazılarına insanın gücü yetmeyebilir. Bu yüzden istitaat yani güç yetirme ile sınırlandırılmıştır. Nitekim Allah Azze ve Celle de... E, bir ayet kerimede Tevbe Suresi'nin 16. ayetinde müminlere emir buyurduğu takvayı, Allah'tan korkmayı, sakınmayı, istitaat kişinin gücü ile sınırlandırmıştır. Gücünüz yettiği kadarıyla Allah'tan korkun, takva sahibi olun buyurmuştur. Aynı şekilde hac ibadetini emrede ee âl İmran suresinin 98. ayetinde de yine istitaat, güç yetirebilme şartı vardır. Yoluna gücünü, yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Yasak olanamlara gelince bunlarda istenilen yasak olananın yokluğudur. Yapılmamasıdır yasakların, işlenmemesidir. Yani yasaklarda asıl olan husus budur. Maksat ise asli durum olan bu yokluğun sürekliliğini sağlamaktır ve bu da mümkündür. Yani bu güç getirilmeyecek bir durum değildir. Haramlardan sakınmak güç getirilmeyecek bir durum değildir. Bu izah tarzı üzerinde durup düşünmek gerekir. Çünkü haramlara ve yasaklanan fiillere insanı çeken güçlü etkenler olabilir. Bu karşı konulmaz davetler karşısında kişi yasaklanan fiil veya günahtan uzak durma noktasında gerekli sabrı gösteremez. Uzak durma kudretine sahip olduğu halde masiyeti, isyanı, günahı işleyebilir. Bu durumda masiyetlerden uzak durabilmek için güçlü şekilde mücadele ve mücahede etmesi gerekir. Hatta günahlardan uzak durabilmek için yapılması gereken bu mücahede bazı kimseler için emredilen ibadetleri yerine getirmekten nefse daha ağır da gelebilir. Bu yüzden olsa gerek, ibadetleri yapmaya gayret gösteren kimseler çoklukla görülebiliyorken haramları terk etme konusunda aynı güçle iradenin azaldığı müşahede edilmektedir. Yani Allah yoluna koyulmak isteyen bir kimse işte nafile orca yönelir, nafile namaza yönelir, nafile hacca yönelir de hiç kimse aynı gücü haramlardan sakınmaya sarf etmez. Yani bu azınlıktadır bunu yapanlar. Esas maksat ise daha önemli olan, ehem olan odur. Ömer radıyallahu anh'e günahlara karşı ardu duyan ancak bunları işlemeyenlerin durumunu sordular. O da şu ayet ile cevap verdi. Onlar Allah Teala'nın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret yani bağışlanma ve büyük ecir vardır. Yezid bin mesere şöyle der, Allah Teala önceki peygamberlere indirdiği kitaplarından birinde şöyle buyurur, Ey nefsinin arzularını terk eden ve gençliğini benim rızam uğrunda geçiren genç, sen benim nazarımda bazı meleklerin gibisin. Aynı zat şöyle der, "İnsan bünyesinde şehvetten daha zorlu bir şey yoktur. O tıpkı kor ateş gibi insanı etkiler, acaba iffetli insanlar ondan nasıl korunabilir? Yani e, netice olarak Allah Teala kullarını takat getiremedikleri amellerle yükümlü tutmaz. Bu yüzden çoğu zamanlar sırf meşakkat sebebiyle pek çok ameli kullar için ruhsat ve rahmet olarak yükümlülüklerinden düşülmüştür. Ancak yasaklar yani haramlar konusuna gelince yasaklara iten sebepler veya şehvetler ne kadar güçlü olursa olsun bunlar herhangi bir yasağı veya haramı işlemek için mazeret olarak gösterilemez. İşte e, nefsimize uyuyoruz da şeytan bize çok debelleş oluyor da bunun gibi mazeretler kişiyi kurtarmaz. Yasaklar ve haramlar kişi için ne kadar cazip olursa olsun, kişi bütün şartlarda onlardan uzak durmakla yükümlü olduğunu bilmelidir. Ayrıca zorunlu hallerde haram olan yiyeceklerden yenilmesine izin verilmiş olması, bunlardan zevk alması ve arzusunun tatmin edilmesi için değil hayatını devam ettirebilmesi için meşru kılınmıştır. Mustar, zor durumda kalan kimsenin domuz eti yemesine ruhsat var değil mi? Ama ölmeyecek kadar yemesine, boyunca kadar değil, ölmeyecek kadar yemesine ruhsat var. Bu açıdan bakıldığı zaman Ahmet bin Hanbel'in yasaklardan uzak durabilmek, emirleri yerine getirebilmekten daha ağırdır sözünün doğruluğu daha iyi anlaşılmış olur. Sehban radıyallahu anh ve daha başka sahabe-i kiramdan rivayet edilen şu hadis-i şerifte, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, İstikamet sahibi olun ama bunların hepsini tek tek sayamazsınız, yerine getiremezsiniz, bunu ihsa edemezsiniz. Bakın bu ifade çok güzel bir ifade. İstikamet üzere olun, bunu hakkıyla yerine getiremezsiniz demektir. İhsa bu anlamdadır. Adama soruyorsun niye sakal bırakmıyorsun diye O da diyor ki sakal bırakınca hakkını vermek lazım Hakkını veremem diye korktuğundan bırakmıyorum diyor Niye namaz kılmıyorsun diyor İşte onun hakkını vermek lazım İşte e, sahtekar olmamak lazım namaz kılınca Şunu yapmamak lazım bunu yapmamak lazım diyor Zaten sen e, sahtekarlık yapmasan da Onu bunu yapmasan da zaten e, Ona hakkıyla yerine getirebilecek değilsin. Allah senden bunu istemiyor ki Ne emir edilmişse onu yapmak zorundasın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleriyle istikametle ilgili olan bütün emirleri tek tek yerine getirilemeyeceğini ifade buyurmuşlardır. Hakem bin Haznel Kulefi şöyle rivayet ediyor Allah ondan razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gönderilen bir heyet içinde bulunuyordu. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte cuma namazını kıldım. O gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Asasına veya yayına dayanarak önce Allah'a hamd etti. Güzel ve mübarek birkaç kelimeyle Allah'ı övdü. Sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizler emrettiğin bütün amelleri yerine getirmeye güç getiremezsiniz veya yapamazsınız. O halde sizler doğruluk üzere olun ve müjdeye erin. Ebu Davud ve Ahmet bin Hamel rivayet ediyor. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size bir şeyi emrettiğim zaman ondan gücünüz yettiği kadarını yapınız sözleri şunu gösteriyor. Bir kimse kendisine emredilen bir amelin tamamını yerine getirmekten aciz olur. Fakat emrin bir kısmını yerine getirmek gücüne sahip olursa bu durumda kişi emredilen fiili gücü yettiği kadarını yerine getirmekle yükümlüdür. <gülüyor> Taharet. Abdest olsun, gusül olsun. <gülüyor> Taharet. Taharet mevzusuna gelirsek abdest alma emrinin bir kısmını yerine getirme gücünde olan veya bir kısmını da suyun yetersizliği veya abdest ağzalarından bazılarında bulunan hastalık sebebiyle <gülüyor> yerine getiremeyecek durumda olan kişinin durumuna bakalım. Bu durumdaki kişi abdest azalarının bir kısmını yıkar, diğer kısımlarında mesheder veya temmüm yapar. Bu meşhur olan görüşe göre abdest ve için geçerlidir. Namaz konusuna bakacak olursak namazı ayakta kılmaktan aizli olan kimse oturarak kılar. Oturarak kılmaya da güç yetiremiyorsa yattığı yerden kılabilir. <gülüyor> Buhari İmran bin Hüseyin radiyallahu anhümada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Namazı ayakta kıl. Buna gücün yetmezse oturarak buna da gücün yetmezse uzanarak kıl. Bir kimse bu üç halde de kılamayacak durumda ise o takdirde niyetiyle ve ima ile namazını kılar. Meşru olan görüşe göre hiçbir halde namaz borcu üzerinden düşmez. Kuvvetli olan görüş budur. Sadaka-i fıtır usu yine buna benzer. Sahih olan görüşe göre sadaka-i fıtırın bir kısmını verebilecek durumda olan kişi verebildiği kısmın yerine getirmekle yükümlüdür. i fıtır herkese vaciptir malumdur. Ancak oruç hususunda durum farklıdır. Yani bir kimse günün tamamı değil de belli bir kısmında mesela ikindiye kadar oruç tutmaya güç yetirebiliyorsa o kişiye tutabildiği kadar tutması emredilmez. Bu konuda herhangi bir ihtilaf yoktur. Çünkü günün sadece belli kısmında oruçlu olmak bir ibadet kabul edilmemiştir. O günü o şeriatta geldiği şekilde oruçlu geçirmek gerekir. Aynı şekilde kefaretler konusunda köle azat etmekle yükümlü olan kişi bir kölenin belli bir kısmını yani ücretinin yarısını üçte birini ya dörtte birini azat etmek gücünde olsa bu kadarını yapmakla yükümlü tutulmaz. Çünkü dinen kölenin bir kısmını yarısının üçte birinin azat edilmesi diye bir şey yoktur. Dinin emrinin yerine gelebilmesi için azat etme fiilinin tam olarak yerine getirilmesi gerekir. <gülüyor> Pekala hac yapan biri Arafat vakfesini kaçırırsa ne yapması gerekir? Vakfeyi kaçıran kişinin haccın diğer emirleri olan Müzdelife vakfesi şeytan taşlama gibi hususları yerine getirmesi gerekir mi? Gerekmez mi? Bu kişinin sadece tavaf ve say yapmakla yetinmesi gerekir. Umre yaparak ihramdan çıkar. Bu usta Ahmet bin Hanbel'den iki görüş rivayet edilmiştir. Bu iki rivayetten meşhur olanına göre Arafat Vakfesini kaçıran kişi sadece tavaf ve say yapar. Çünkü müzdelife gecelemek, şeytan taşlamak gibi emirler Arafat Vakfesine bağlı olup onun devamı niteliğindeki rükünlerdir. Arafat'a ne zaman çıkılıyordu Zeyfe? Terbiye günü yani. Cenab-ı Hak bu emirlerin Arafat Vakfesinden inildikten sonra meşari haramda ve belli günlerde yerine getirmesini emir buyurmuştur. Bu sebeple tıpkı umre yapan kimselerden istenmediği gibi vakfaya katılmayan kişilerden de bu menasikleri yerine getirmeleri istenmez. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecmainin. Amin.